Altıncı sebep, sözlerin tehlifi vasıtasıyla Kur'an'a hizmetimize bir mükafatı acile ve bir vasıtayı teşvik olan inayatı ı Rabbaniye bir muvaffakiyettir. Muvaffakiyet ise izhar edilir. Muvaffakiyetten geçse, olsa olsa bir ikram-ı ilahi olur. İkram-ı ilahi ise, izharı bir şükrü manevidir. Ondan dahi geçse, olsa olsa hiç ihtiyarımız karışmadan bir keramet-i Kur'aniye olur. Biz mazhar olmuşuz. Bu nevi ihtiyarsız ve habersiz gelen bir kerametin izharı zararsızdır. Eğer adi keramatın tevkine çıksa o vakit olsa olsa Kur'an'ın icazı manevisinin şûleleri olur. Madem icaz izhar edilir, elbette icaza yardım edenin dahi izharı icaz hesabına geçer, hiç medarı fahr ve gurur olamaz, belki medarı hamd ve şükrandır. 7. sebep Nevi insanın yüzde sekseni ehli tahkik değildir ki, hakikata nüfuz etsin ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete, hüsn zanna binaen, makbul ve muhtemed insanlardan işittikleri mesaili, takliden kabul ederler. Hatta kuvvetli bir hakikati, zayıf bir adamın elinde zayıf görür ve kıymetsiz bir meseleyi, kıymettar bir adamın elinde görse, kıymettar telakki eder. İşte ona binaen, benim gibi zayıf ve kıymetsiz bir biçarenin elindeki hakaik-i imaniye ve Kur'aniyenin kıymetini, eksernasın noktayı nazarında düşürmemek için bilmecburiye ilan ediyorum ki, ihtiyarımız ve haberimiz olmadan, birisi bizi istihdam ediyor. Biz bilmeyerek, bizi mühim işlerde çalıştırıyor. Delilimiz de şudur ki, şuurumuz ve ihtiyarımızdan hariç bir kısım inayata ve teshilata mazhar oluyoruz. Öyleyse, o inayetleri bağırarak ilan etmeye mecburuz. İşte geçmiş yedi esbaba binaen külli birkaç kaç i Rabbaniye'ye işaret edeceğiz. Birinci işaret. 28. mektubun sekizinci meselesinin birinci nüktesinde beyan edilmiştir ki tevafukattır. Ez cümle mucizat Ahmediye mektubatında üçüncü işaretinden ta 18. işaretine kadar altmış sayfa. Habersiz, bilmeyerek, bir müstensihin nüssasında iki sayfe müstesna olmak üzere, mütebaki bütün sayfelerde, kemale mübazenetle, 200'den ziyade Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm kelimeleri, birbirine bakıyorlar. Kim, insaf ile iki sayfeye dikkat etse, tesadüf olmadığını tasdik edecek. Halbuki tesadüf, olsa olsa bir sayfede kesretli emsal kelimeleri bulunsa, yarı yarıya tevafuk olur, ancak bir iki sayfede tamamen tevafuk edebilir. O halde böyle umum sayfelerde Resul Ekrem aleyhisseltıı vesselsselam kelimesi 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun veya daha ziyade olsun, Kemali Mizan ile birbirinin yüzüne baksa, elbette tesadüf olması mümkün değildir. Hem 8 ayrı ayrı müstensihin bozamadığı bir tevafukun, kuvvetli bir işareti gaybye içinde olduğunu gösterir. Nasıl ki ehli belagatın kitaplarında, Belagatın derecatı bulunduğu halde, Kur'an-ı Hakim'deki belagat, derece-i icaza çıkmış. Kimsenin haddi değil ki ona yetişsin. Öyle de, mucizat-ı Ahmediye'nin bir aynesi olan 19. mektup ve mucizatı ı Kur'aniye'nin bir tercümanı olan 25. söz ve Kur'an'ın bir nevi tefsiri olan Risale-i Nur edzalarında tevafukat, umum kitapların fevkinde bir derece-i garabet gösteriyor. Ve ondan anlaşılıyor ki, mucizatı kuraniye ve mucizatı Ahmediye'nin bir nevi kerametidir ki o aynalarda tecelli ve temessül ediyor. İkinci işaret hizmet-i kuraniyeye ait inayat-ı rabbaniyenin ikincisi şudur ki Cenab-ı Hak benim gibi kalemsiz, yarım ümmi, diyar-ı gurbette kimsesiz, ihtilattan menedilmiş bir tarzda kuvvetli, ciddi samimi, gayyur, fedakar ve kalemleri birer elmas kılınç olan kardeşleri bana muavin ihsan etti. Zayıf ve aciz omuzuma çok ağır gelen vazifeyi Kur'aniyeyi, o kuvvetli omuzlara bindirdi, kemal-i kereminden yükümü hafifleştirdi. O mübarek cemaat ise, hulusinin tabiriyle, telsiz telgrafın ahizeleri hükmünde ve sabrinin tabiriyle, nur fabrikasının elektriklerini yetiştiren makineler hükmünde, ayrı ayrı meziyetleri ve kıymetler, muhtelif hasiyetleriyle beraber, yine Sabri'nin tabiriyle bir tevafukat-ı gaybiyye neviinden olarak, şevk ve sağyu gayret ve ciddiyette birbirine benzer bir surette, esrar-ı Kur'aniyeyi, envar-ı imaniyeyi etrafa neşretmeleri ve her yere eriştirmeleri ve şu zamanda yani hurufat değişmiş, matbaa yok, herkes envar-ı imaniyeye muhtaç olduğu bir zamanda, ve fütur verecek ve şevki kıracak çok esbab varken bunların fütursuz kemale şevk ve gayretle bu hizmetleri doğrudan doğruya bir keramet-i kuraniye ve zahir bir inayeti ilahiyedir. Evet, velayetin kerameti olduğu gibi niyeti halisenin dahi kerameti vardır. Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusus, lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde Ciddi, samimi tesanüdün çok kerametleri olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahs-ı manevisi bir veli-i hükmüne geçebilir. inayata mazhar olur. İşte ey kardeşlerim ve ey Hizmeti Kur'an'da arkadaşlarım. Bir kalayfet eden bir bölüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganimeti vermek nasıl zulümdür, bir hatadır. Öyle de şahs-ı kuvvetiyle ve kalemleriniz ile hasul olan fütuhattaki inayatı benim gibi bir biçarıya veremezsiniz. Elbette böyle mübarek bir cemaatte tevafukatı gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işareti gaybiye var ve ben görüyorum. Fakat herkese ve umuma gösteremiyorum. Üçüncü işaret, Risale-i Nur eczaları, bütün mühim hakiki imaniye ve Kur'aniyeyi, hatta en muannide karşı dahi parlak bir surette ispatı. Çok kuvvetli bir işareti gaybiye ve bir inayeti ilahiyedir. Çünkü hakayki imaniye ve Kur'aniye içinde öyleleri var ki en büyük bir dahi telakki edilen İbn Sina fehminde aczini itiraf etmiş. Akıl buna yol bulamaz demiş. 10. söz risalesi o zatın dehasıyla yetişemediği hakayki, avamlara da çocuklara da bildiriyor. Hem mesela sırrı kader ve cüzi ihtiyarinin halli için Koca Sadı Taftazani gibi bir Allame, 40-50 sayfede meşhur Mukaddemat-i Isna-ı Şer Telvih nam kitabında ancak hallettiği ve ancak havasla bildirdiği aynı mesaili, kadere dair olan 26. Sözde ikinci mebhasın iki sayfesinde tamamiyle hem herkese bildirecek bir tarzda beyanı eseri inayet olmazsa nedir? Hem bütün ukuulü hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen ve sırrı hilkat-ı ve tılsımı kainat denilen ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın icazıyla keşfedilen o tılsım-ı müşkil küşa ve o muammai i hayretnüma 24. mektup ve 29. sözün ahirindeki remizli nüktede ve 30. sözün tahavvulat-ı zerrâtın 6 adet hikmetinde keşfedilmiştir. Kainattaki faaliyet-i hayretnüma'nın tılsımını ve hilkat kainatın ve akıbetinin muammasını ve tahavvulat-ı zerrattaki harekatın sırrı hikmetini keşf ve beyan etmişlerdir. Meydandadır, bakılabilir. Hem sırrı ehadiyet ile şeriksiz vahdet-i rububiyeti, hem nihayetsiz kurbiyeti ile nihayetsiz budiyetimiz olan hayretengiz hakikatları kemale vuzuh ile 16. söz ve 32. söz beyan ettikleri gibi kudreti ilahiyeye nispeten zerrat ve seyyarat müsabi olduğunu ve Haşr-ı Azam'da umum ziruhun ihyası bir nefsin ihyası kadar o kudrete kolay olduğunu ve şirkin hilkat-ı kainatta müdahalesi imtina derecesinde akıldan uzak olduğunu Kemal vuzuh ile gösteren 20. mektuptaki "Vahvüa ala kulli şey'in kadir" kelimesi beyanında ve üç temsili havi onun zeyli şu azim sırrı vahdeti keşfetmiştir. Hem hakayki imaniye ve kur'aniyede öyle bir genişlik var ki en büyük zekâ-i beşeriyi edemediği halde benim gibi zihni müşevveş, vaziyeti perişan, müracaat edilecek kitap yokken, sıkıntılı ve sür'atle yazan bir adamda, o hakayekin ekseriyet-i mutlakası ile zuhuru, doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakîm'in ı manevisinin eseri ve inayet-i Rabbaniye'nin bir cilvesi ve kuvvetli bir işareti i gaybiyedir. Dördüncü işaret. 50-60 risaleler öyle bir tarzda ihsan edilmiş ki, değil benim gibi az düşünen ve zuhurata tebayyet eden ve tetkike vakit bulamayan bir insanın belki büyük zekalardan mürekkep bir ehli tetkikin say ve gayretiyle yapılmayan bir tarzda teelifleri doğrudan doğruya bir eseri inayet olduklarını gösteriyor. Çünkü bütün bu risalelerde bütün derin hakâik temsilat vasıtasıyla en âmi ve ümmi olanlara kadar ders veriliyor. Halbuki o hakaykin çoğunu, büyük alimler tefhim edilmez deyip, değil avama, belki havassa da bildiremiyorlar. İşte en uzak hakikatları en yakın bir tarzda, en âmi bir adama ders verecek derecede, benim gibi Türkçesi az, sözleri muğlak, çoğu anlaşılmaz ve zahir hakikatları dahi müşkülleştiriyor diye eskiden beri iştihar bulmuş, ve eski eserleri o sui içtiharı tasdik etmiş bir şahsın elinde bu harika tesilat ve suhuleti beyan elbette bila şüphe bir eseri inayettir ve onun hüneri olamaz ve Kur'an-ı Kerim'in icazı manevisinin bir cilvesidir ve temsilat-ı Kur'aniyenin bir temessülüdür ve inikasıdır. Beşinci işaret Risaleler umumiyetle pek çok intişar ettiği halde en büyük alimden tut, ta en âmi adama kadar ve ehli kalb büyük bir veliden tut, ta en muannid dinsiz bir filozofa kadar olan tabakaat-ı nas ve taifeler o risaleleri gördükleri ve okudukları ve bir kısmı tokatlarını yedikleri halde tenkit edilmemesi ve her taife derecesine göre istifade etmesi doğrudan doğruya bir eseri inayeti rabbaniye ve bir kerâmeti kur'aniye olduğu gibi çok tetkikat ve taharriyatın neticesiyle ancak usul bulan o çeşit risaleler, fevkalade bir süratle, hem idrakimi ve fikrimi müşeveş eden sıkıntılı ınkıbaz vakitlerinde yazılması dahi, bir eser inayet ve bir ikram-ı Rabbani'dir. Evet, ekser kardeşlerim ve yanımdaki umum arkadaşlarım ve müstensihler biliyorlar ki, 19. mektubun beş parçası birkaç gün zarfında, her gün iki üç saatte, ve mecmu 12 saatte hiçbir kitaba müracaat edilmeden yazılması hatta en mühim bir parça ve o parçada lafız-ı Resul Ekrem ve Vesselam kelimesinde zahir bir hatem-i nübüvveti gösteren dördüncü cüz 3-4 saatte dağda yağmur altında ezber yazılmış. Ve 30. söz gibi mühim ve dakik bir risale 6 saat içinde bir bağda yazılmış. Ve 28. söz Süleyman'ın bahçesinde, bir nihayet iki saat içinde yazılması gibi, ekser risaleler böyle olması ve eskiden beri sıkıntılı ve munkabız olduğum zaman, en zahir hakikatları dahi beyan edemediğimi, belki bilemediğimi yakın dostlarım biliyorlar. Hususan o sıkıntıya hastalık da ilave edilse, daha ziyade beni dersten, teliften men etmekle beraber, en mühim sözler ve risaleler, en sıkıntılı ve hastalıklı zamanımda, en süratli bir tarzda yazılması, doğrudan doğruya bir inayeti ilahiye ilahiyye ve bir ikram-ı Rabbani ve bir keramet-i Kur'aniye olmazsa nedir? Hem hangi kitap olursa olsun, böyle hakaik ilahiyeden ve imaniyeden bahsetmiş ise, ala külli hal bir kısım mesaili, bir kısım insanlara zarar verir. Ve zarar verdikleri için, her mesele herkese neşredilmemiş. Halbuki şu risaleler ise, Şimdiye kadar hiç kimse de çoklardan sorduğum halde Su'i tesir ve Aksülemel ve Tahtiş-i gibi bir zarar vermedikleri doğrudan doğruya bir işareti gaybiye ve bir inayet-i rabbaniye olduğu bizce muhakkaktır. Altıncı işaret. Şimdi bence kat'iyet peyda etmiştir ki ekser hayatım ihtiyar ve iktidarımın, şuur ve tedbirimin haricinde öyle bir tarzda geçmiş ve öyle garip bir surette ona cereyan verilmiş ta Kur'an-ı Hakime hizmet edecek olan bu nebi risaleleri netice versin. Adeta bütün hayatı ilmiyem mukaddematı ihzariye hükmüne geçmiş ve sözler ile icaz Kur'an'ın izharı onun neticesi olacak bir surette olmuştur. Hatta şu 7 sene nefimde ve gurbetimde ve sebepsiz ve arzumun hilafında tecerrüdüm ve meşrebime muhalif yalnız bir köyde imrar hayat etmekliyim ve eskiden beri ülfet ettiğim hayat-ı içtimaiyenin çok rabıtalarından ve kaidelerinden nefret edip terk etmekliyim, doğrudan doğruya bu hizmet-i Kur'aniyeyi halis safi bir surette yaptırmak için bu vaziyet verildiğine şüphem kalmamıştır. Hatta çok defa bana verilen sıkıntı ve zulmen bana karşı olan tazikat perdesi altında, bir desti inayet tarafından Merhamet kârane, Kur'an'ın esrarına hasri fikrettirmek ve nazarı dağıtmamak için yapılmıştır kanaatindeyim. Hatta eskiden mütalaya çok müştak olduğum halde, bütün bütün sair kitapların mütalasından bir men, bir mücadelebet ruhuma verilmişti. Böyle gurbette medare teselli ve ünsiyet olan mütalayı bana terk ettiren, anladım ki doğrudan doğruya ayatı Kur'aniyenin ustada mutlak olmaları içindir. Hem yazılan eserler, risaleler ekseriyet-i mutlakası hariçten hiçbir sebep gelmeyerek ruhumdan tevellüt eden bir hacede binaen ani ve def'i olarak ihsan edilmiş. Sonra bazı dostlarıma gösterdiğim vakit demişler. Şu zamanın yaralarına devadır. İntişar ettikten sonra ekser kardeşlerimden anladım ki tam şu zamandaki ihtiyaca muvafık ve derde layık bir ilaç hükmüne geçiyor işte ihtiyar ve şuurumun dairesi haricinde, mezkür hâletler ve sergüzeşti hayatım ve ulumların envalarındaki hilafı ı ihtiyarsız tetebbuatım, böyle bir netice-i kudsiyeye müncer olmak için, kuvvetli bir inayeti i ilahiyye ve bir ikram-ı Rabbani olduğuna bende şüphe bırakmamıştır. Yedinci işaret, bu hizmetimiz zamanında, beş altı sene zarfında bila mübalağa yüz eseri ikram-ı ve inayeti rabbaniye ve keramette kuraniyeyi gözümüzle gördük. Bir kısmını 16. mektupta işaret ettik. Bir kısmını 26. mektubun 4. mefasının meseaili müteferrikasında bir kısmını 28. mektubun 3. meselesinde beyan ettik. Benim yakın arkadaşlarım bunu biliyorlar. Daimi arkadaşım Süleyman Efendi çoklarını biliyor. Hususan sözlerin ve risalelerin neşrinde ve tasyihatında ve yerlerine yerleştirmekte, ve tesvid ve tebyizinde, fevkal memul kerametkerane bir tescilata mazhar oluyoruz. Kerameti Kur'aniye olduğuna şüphemiz kalmıyor. Bunun misalleri yüzlerdir. Hem maişet hususunda o kadar şefkatle besleniyoruz ki, en küçük bir arzuyu kalbimizi, bizi istihdam eden sahibi inayet tatmin etmek için, fevkal memul bir surette ihsan ediyor. Ve hakeza. İşte bu hal gayet kuvvetli bir işareti gaybiyedir ki, biz istihdam olunuyoruz. Hem rıza dairesinde, hem inayet altında bize hizmet-i Kur'aniye yaptırılıyor. Elhamdülillahi, هذا min fadli Rabbi. Sübhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimun hakim. Allahumme salli ala Muhammedin salaten tekunu leke rıdaen ve li hakkihi edaen. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين